Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Denk arbi insanlar, günaydın efendimiz. 8:31 saatimiz Cuma sabahında öyle böyle bir Cuma da değil. 22 Kasım 2013 Cuma sabahında modern sabahlar radyonuzla hoş geldiniz efendim. Hoş Oktay bulduk. <gülüyor> hoş bulduk. Uzaktan gelen adam sesi yaptım. Yani kadın sesi... adam gibi bir şey mi? sesi uzaktan gelen adam gibi. Adam yüzü kadın gibi bir şey mi? Çünkü. Sesi kadın gibi. Ama Sesi sana bakıyor yüzün adam gibi. Ama işte bakmayacaksın abi. Bakmayacaksın abi. <gülüyor> Günaydın abi. sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz efendim. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuza hoş geldiniz. Yağmur hafif hafif atıştırmaya başladı. Hafta Dikman, sonu Dikmen sırtlarında yağmaya başlamış. Öyle mi? Evet. Artık biraz zaten kendimizi psikolojik olarak yağmurlara hazırlamamız gerekiyordu ama kıyafetlerimizi de ona göre hazırlayalım. Henüz evden çıkmadıysanız yağmurda sizi koruyacak bir şeyler, mesela üstünüze bir mont, bir e... veya kot mont, trench kot gibi bir şeyler alabilirsiniz. Valla güzel bir haberle başlayalım hemen hızlıca. En güzel günaydın dermiş olsun bu e, demiş olalım. Gizem Akan e, Greenpeace'te Green e, evet. Rusya'da tutukluydu. 120 bin lira. E, Kefalet Serbest bırakıldı. Evet, bırakıldı. Kefalette serbest bırakıldı. Ee, yargılanacak demem, yani şey serbest olarak yargılanacak anlamında mı o? Herhalde öyle olacak. Kefalet olduğuna göre değil. Evet, değil. 2 milyon ruble karşılığında e, parayı da tamamen biz öderiz diye Greenpeace ödedi. Ödedi. Ee, şimdi peki serbest sonuç herhalde gelecek yakında. Bu ya bunda yargılanacaktır büyük ihtimalle. Yaşında, geçmiş Greenpeace olsun zaptan, diyoruz. Geçmiş olsun görüş güzeldi be. Onun dışında şey var. Ee, şeyin açıklamaları var. Geçiyoruz onları. Kızla, erkekle eğitimler. Pardon. Fark... arkadaşlarım kolay gelsin. OTR radyosu mu? Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> yeni biri geldi Yeni, yeni bir yeni bir arkadaşımız katıldı aramıza. Ee, öncelikle günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Aa Fahirmiş. Ay Fahir. <gülüyor> yani Fahir ben şu anda şaştım. Şimdi Oktay anlıyorum. Fahir beni hep taklitlerle güldürür derken ne dediğini. Çünkü bakıyorum tipi Fahir aynısı. Ses. Ama ses başka bir sesi. <gülüyor> ben bir taraftan kıyafetler falan Fahir'in. Diyorum bu. Fahir olması lazım ama sesi farklı. <gülüyor> Dedim Fahir'in bir benzeri herhalde. Günaydın, hınzırlar sizi. Günaydın, Ben siz programı başladınız, bekliyorum, bekliyorum. Acaba beni ne zaman ismim geçecek, ne diyecekler falan. Biz yamalıyüz filminden bahsedecektik de bahsetmeyelim dedik. Niye <gülüyor> yamalıyüz ne Yamalıyüz yam. ya. yamalı mü, yaralıyüz mü diye konuşacaktık. Hı -hı. Aman onun açıklamaları var ya. Tamam buyurun efendim, başka şeylere bakalım. İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir hırsızlık olayına da bakalım. Bakalım adli olaylar bugün, belediye ve adli, adli olaylara, olaylara bakacağız. İyi, güzel. Zeytinburnu'nda hırsızlar, bir şirketin şantiyesinden radyasyon yayan bir cihazı çalmışlar. O cihaz genelde radyoaktif madde olabilir mi? Onlar yani. evine gitmeden o radyasyon yayan şey mahvediyor. Geçen sefer öyle olmuştu hatırlarsanız. Yani. Bu arada radyasyon yayan cihaz da çok fazla yok ya. Işte. Yok mon evet. Yani, cihaz ya. Evet yani. Yani o tür. Cep onda... telefonunu mu çalmışlar? Biz bunu bir, bir şekilde satarız falan diye mi aldılar acaba ya? Yok ya cep telefonu falan değil. Bayağı. Ya da böyle kıymetli bir şey aslında da. Onun evet, kötü özelliğini kıymetli. ön plana çıkartarak... Onu daha da itibarsızlaştırma girişimi mi acaba? Zaten bu cihazda radyasyon yarıyordu ondan yani. Çok kıymetli ya. Valla zemindeki nemi ölçmek için kullanıyormuş. Zem nem. Çok güzel. Zem zemin. Hem zemin nem zem nem Hem zeminlerin nemini ölçene hem zem Ben de bu mesela bu, marka verebiliyor muyuz radyasyon yayın aleti? Verebilirsin. Rahat rahat verebilirsin. Trox ver. <gülüyor> Troxler zemin neminde <gülüyor> lider marka. Ay acaba zemindeki nemi ölsek? Troxler geldi. Yalnız bir alışveriş merkezindeki Troxler mağazasındakiler şu anda rahatsız. Ay çok özür dileriz. Lütfen dikkat biraz dikkat. gelip suç duyurusunda bulunacaklar Hırsız, sürüneceğiz. Hırsızlık yine. üzerinde harekete geçip alarma veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu... Aa, buradan yapıldı o zaman hırsızlık. Eskişehir yolu. İstanbul Zeytinburnu'nda yapılmış da. Hayır, Atom enerji. Buradan çaldı alarmlar. Alarma buradan. buradan birileri bastı Oktay. Radyasyon yaydığı için vallahi de billahi de bu cihaz çok tehlikelidir. Görenler veya bilgisi olanlar. Neye benziyormuş hem zemnem? Taikin sarı. Benim verebileceğim e, bilgi bu cihazla ilgili. Sarı, sarı sarı kimin yarı diye mi arayacaklar? <gülüyor> sarı. Böyle e, şey gibi. Ne, çamaşır bir... makinesi kadar mı? Değil ya. Ha, onu bilmiyorum. Ha, onu, neye bakacağım, onu, bakacağım bir... ben? Neye bakarak olacağım? Araba kadar mı? Bak, elektrik süpürgesi gibi ama. Elektrik süpürgesi Bak güzel, iyi gidiyoruz. elektrik Yaz süpürgesi Ege. gibi ama elektrik, elektrik süpürgesi, süpürgesi kadar mı? Elektrik süpürgesinin o sarı... Boyutunu bilmiyorum çünkü boyutu an sadece an elektrik o süpürgesinden bahsediyorsun. O da sarı ve elektrik süpürgesi. Evet. Şu ana kadar... Hiç ben, e, ben kendimi, olacağını düşünmemiştim. bu kadar kendimi kötü hissetmemiştim. Ben bir daha çocukla gelmem faiz sana. Ya ben çocuklu bak. Ben hırsız bu yaşımda hırsız konumuna düştüm ya. Böyle lezillik olur mu? O benim faturasını bulamam şimdi ama... üç sene oldu ben onu alalım? <gülüyor> Fahir faturasını bulamazsam kusura bakma. İspat edemem. Ya o değil. Şaka mı yapıyorsun abi? Valla sağlıyor. Sarı... Ciddi bir şeyden konuşuyoruz ciddi ya. Evet. Tü... Evet. Doğru ya. Pardon. Yani o, o nasıl olabilir ya? Tatlı <gülüyor> ortak. Bana söyler misin? <gülüyor> tatlı ortak. Ya böyle elektrik süpürgesi gibi okay ama. Ben oktayı bundan sonra huysuz ve tatlı ortak demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> huysuz <gülüyor> ve tatlı ortak. Ben tarif <gülüyor> edeyim mi? Çünkü pek çok insanın <gülüyor> hayatı şu anda... Özür dilerim. Evet ya. doğru bağlı. Lütfen. Ya ben şeyi hatırlıyorum da hatırlar Bir... bir... Ee, imha edilsin ülkemize gelen bir şey vardı. Radyoaktif hı hı. malzeme vardı. Ondan sonra birileri onu çöplerden çalmıştı da böyle ha, evet. hakikaten dokunur dokunmaz filmlerdeki gibi hani bir iki saat içinde böyle şey olmuşlardı. Evet, İç evet, organların zarar yani. görmüştü. Sonra da hayatlarını kaybetmişlerdi. O direkt radyoaktif maddeydi ama galiba. Evet madde öyleydi. Evet. Bu bunu fişe taktıkları anda mı o hale gelecekler? Bu valla öyle yanında amacında fiş mişi de yok bunun. Yani Bilmiyorum. fotoğrafı Nasıl? var mı orada ailecinin? Var, fotoğrafı var ama ne boyutunu anlayabiliyorsun? Yanına Çok adam koymamışlar olarak. mı? Adam yok. İşte yanına adam koymayacak evet. ben onun ne kadar olduğunu nereden üstüne... bileyim? Mesela ben duvarın yüksekliğini bir ile ölçtüm. Olduğunda 4,5 kat uzun görünüyor duvar. Niye bir <Birol gülüyor> olusta kısa? Yapacak bir şey yok. Ama o duvardı büyük canım. Yani Bak ne kadar güzel. Vardı büyük de. Usta da küçük ortak. Çalınan <gülüyor> cihaz yazmışlar mesela cihazın üstüne. Çalınan E o da, o da hiçbir şey anlam ifade etmiyor abi. Böyle yanında bir zopası var. Sarı bir cihaz. Sanki onu böyle o zopasından tutuyorsun da yürüttürüyormuşsun gibi. He. Tamam mı? Öyle düşünün. Elektrik süpürgesinden farkı o. Ee, ve de bu... Elektrik süpürgesinde zopası gibi bir şey var. Var da sen. Hortumu. Öte yanından tutuyorsun onu. He. <gülüyor> öte yanından tutuyorsun. Ve bu cihazın üstünde böyle tuşlar muşlar var. Sevgili dinleyiciler... Bu anlattığım gibi bir cihaz gördünüz mi? Eğer ki sarıysa ne de hemen 400... rengi değişebilir. Rengi değişmez. Rengi sarı sabit. abi, adam. Bayar bayar abi. Adam. 40... 444 82 35'e en kısa zamanda arıyorsunuz. Eminim duyarlı dinleyicilerimiz bu konuyu unutmayacaklardır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. You me at Six Little Light radyonuzdaydı. Bu saatlerde son kez dinlediniz bu şarkıyı. Buyursunlar efendim. Evet buyuracağız. buyuracağız. Bir dinleyicimiz ihbarda bulundu. Ben evet. de biz etkili merci değiliz diyerek kendisini abi? emniyet güçlerine yönlendirdim. Ne olmuş? Şu anda çalıntı, radyo, aktif, araç benim önümde dedi. Araç dediği cihaz aslında. Cihaz ama, ama belki şey. de sarı taksi gördü onu mu dedi bilmiyorum. E sen sormadın o... mı ne gördünüz biraz tarif eder misiniz falan diye. Ben hemen şey dedim. Başka yeri arayın diye bir hanımefendiye. 444 aslında şey ya. yapsaydım keşke. Ha, efendim şu anda bir operasyona başladık. Gidin 45 dakika boyunca <gülüyor> bütün hesabınızı boşalttırayım. Boşaltıp şurada şeye getirip beraber halledeceğiz bunu deseyim. Valla çok güzel. Bu bir devlet operasyonudur falan derdik. Bu arada cihaz ben gördüm oktan şimdi. Yani gördüm dediğim fotoğraflarından gördüm. Hı -hı. Bildiğin e, bir şeyden ziyade dinleyicilerimize bilgi verelim. Bir terazi gibi de bir de hani böyle skuterların zapı oluyor ya. Hı -hı. Çocukların bindiği skuterların. Öyle bir zafıyla, zopasıyla, hassas terazinin birleştirdiğini, kantarın birleştirdiğini, bir sarı cihazda bütünleştiğini düşünün. Ve de Türkçe ifade edildiğini düşünün. İşte bir, budur. Birleştirdiğini ve düş a ama dedim çok güzel. Çok güzel. Çok güzel Türkçe Türkçe güzel kurdum Türkçe, ortak. Ortak tatlı. Sen ne diyorsun? <gülüyor> Vay, Türkçe güzel. Ortak tatlı. <gülüyor> sorun yok. Aynen anlatmaya devam. Edin. Aynen devam. Aynen devam Valla burada da mesela başka bir gazetede de şey var Kutusunu koymuşlar Sanki kutusuyla birlikte bulunacak gibi Olabilir abi bazısı kutusuyla Ortak daha değerli da, oluyor Kutusu da sarı biliyor musunuz? <gülüyor> yani cihazın kendisi sarı olduğu gibi Kutusu da sarı ve kutusu çok havalı Ege Bak bunu sen görsen vallahi Beğenirdim büyük Bırak ihtimalle. 444 4, 82 35 aramayı Kendim düşerdim peşin kimse, Hiç kimseyi aramazdı ya hiç kimseye haber vermez. Bu kutu benim olacak yani bir nasıl şekilde. Nasıl kutu diyor. biliyor musun abi? Sana bir, bir kutu Ara bir kere. <gülüyor> Arabada hani buz kovası kutuları oluyor ya. Bu Daha doğrusu buz dolabı deniyor ona. Hı -hı. Seyyar buz dolabı. Güzel Türkçenin. <gülüyor> ha kurşundur o zaman o. Radyoaktif şeyse. Ha, şeyini bilmiyorum. Yani kutu, dışı, dışı Oktay, kurşundur. Dışı nasıl bir kutu Çıt çıtlı. Yani böyle şeyli metal böyle tak tak diye atan iki tane şey var. Çok etkili iki sesi olan ve e, kuvvetli. Evet. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler, fark etmişsinizdir, yayında ben de fotoğrafını görmemize rağmen anlatamadık çünkü fotoğrafı bile bu kadar değişik. bu kadar şey olduğuna göre demek ki çok etkiler. Çok etkili Radyoaktif tehlikesi bulan olan bu cihazı <gülüyor> Konuşamıyorsun Valla konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Benim <gülüyor> <gülüyor> de öyle. Türkçeyi bayağı iyi anlıyorum. Ben bir kere daha telefonu vermek istiyorum. <gülüyor> 444, 82, 35. 444 numara mı almışlar? E tabi şey e, e, i̇yi, atom enerji. bu iyi. Atom Enerjisi Kurumunun i̇yi. numarası söyle. Çok güzel. Ee, yeni kanal sahibi Acun Ilıcalı dedi ki kanalıma belgesel koymazsam afedersiz A diyeyim dedi. Ondan sonra niye böyle bir bu kadar şey yaptı onu da bilmiyorum. Acun Firar'da işte dünya belgeseli dünya ülkelerini tanıtıyor. E, vallahi çok var eski eski programları da ondadır belki. Çok fazla televizyon kanalı var. Ee, bugün çok iddialı kanallar para kazanmıyor ama ben de koyacağım dedi. Yani herkes koymuyorla. Haber haber koymayacağım dedi haber haber koymayacağım ama belgesel koyacağım dedi. Eğlenceli değil diye bir gerekçesi vardı. Oradan mı? Eğlenceli belgesel mi koyacağım demiş. Çünkü lezzetli belgesel koyacağım. Haber haber birimini kapatırken öyle bir açıklaması var. Ne diye? Lezzetli değil diye mi? Eğlenceli olmadığı için kapatıyoruz. Kanalım tamamen ne eğlenceli. Ne dedim? Eğlenceli haberlerde yapılabilirdi gerçi hani işte o haber hekimli, Komik haberler mi? Her komik haberler, ilginç olaylar ve daha neler neler. Belediye haberleri biz nasıl yapıyoruz? Yani bunlar yapılabilirdi yani ama yapılmadı. Neyse canı sağ olsun. Ee, dört gözle bekliyoruz belgesellerin. Ne tür belgesellerin olacağını. E şeyi de göndermiş. O bir tane gezi programı yapan hanımefendi vardı ya. O Gül, da mı gitti? Gülşah değil Gülşen. Gülşen. Gülru, Gülruh, Gülruh ama Gülhan, o kız Gülhan zaten şen. Gülhan Şen. Ha Gülhan, Gülhan'ın Gülhan galaksen bir şekilde aa aa diye dolaşıyordu bütün dünyayı. Aa diye dolaştı ya. Yani. Evet ama eğlenceliydi programı gayet. Bir noktadan sonra ya, o yani çok yani. seyredilici evet. eğlenceli evet. hale geliyor. Eğlenceliydi. Yani iyi bir prodüktör. Bu kız zaten her şeye şaşırıyor diye o kadar masrafı yaparak dünyayı dolaşmaya gerek yok. Türkiye'de kalı bordur. bir odayı sok kapıdan değişik objeler getir. Aa bu ne? Tartı. Aa ya o başka. O senin dediğin gezi programı değil eşyaları tanıyalı programı. Eşyaları tanıyamıyor. O da güzel Bence evet, olabilirdi ya daha i̇yi az bir masrafla, İyi bir şahlanır. E, bir prodüksiyonla az masraflı güzel bir program çıkabilirdi. Gülhan Hanım'a da geçmiş olsun ne yapalım artık. Onu da göndermişler. Kate çocukların derdini dinlemiş. Ee, Middleton mu? Evet. Cambridge düşesi oldu artık kendisi Catherine Ana falan. oldu ana her şeyden önce. Önce ana anayım oldu. sonra düşesim. Ee, ziyaret esnasında çocukların günümüzde karşı problemlerden Pardon da kendi çocuğunun derdi o sırada Annem nerede Düşes nerede bana süt versin diye Ağlarken orada başka çocukların mı derdini dinliyor. Ziyaret süresini Normalde 2 saat olarak planlanıyormuş Ziyaret süresini 1 saat daha uzatmış 1 saat uzatabilir miyiz Falan diye ondan sonra ee, Ve rüzgarın azizliğine uğramış Rüzgarın azizliğinden His biraz bahsedeyim. İşte benim ifade <gülüyor> bu ya. Rüzgarın, yağmurun azizliğini burada biraz geç kaldık. Trifin azizliğini burada Rüzgarın azizliğini öğrenince direkt iki tane fotoğraf oluyor. Bir etek, etek normal dedikken, havalanmış etek. Bir de havalanmış etek. Erkeğin kim başına da gelebilecek şey. Eğer kelsen ve saçları bir taraftan bir tarafa yatırarak örtüyorsan Onu rüzgarın azizliğiyle orayınca iğrenç bir görüntü. Ya da kelsen ya ve peşinden. Niye uzamıyorsan... rüzgar orada aziz oluyor? Hani kötü bir şey dersem döner dolaşır bunun doğal gücü karşısında ben ezilirim. Bu beni yok eder, tavrumu alır ederdi. Yoksa her, her şey de öyle kibar bir Yalakalıkla esprili Yalakalıkla karışık ifade. bir sitem mi? E çünkü hayır abi orada ortamda şey yok da ondan şey diyen bir adam yok ortamda. Rüzgar tatlı. Çünkü o rüzgarın bir esprisidir yani. <gülüyor> Hakikaten. Anladın mı? Şimdi yani düşününce o... Aziz Oktay Demirci de çok yakışıyor sana. Çok teşekkür ederim. Bir tane lakabım vardı onu da kaptırdım. E yani sen lakabına sahip çıkmazsan. Doğru. Lakabına sahip çıkmış. davrandım. Lakayıp davrandın. Halbuki lakabına lakayit olmadan sahip çıkmış olsaydın bugün bambaşka noktalara gelirdim. Keşke İngilizce yapsak programı aynı tıkalıktı. <gülüyor> Bu kadar hakemiz İngilizceydi. Üçümüzdü. Sözünü tut. Niye böyle oldu ya? Ne Yorgun ben, muyuz? Dün dinleyicilerimiz mi? aramadı diye mi? Onun ben o da ben biraz bozuldum bak. Ben bütün ediyorum. gece yaşadım. Valla ben de bütün gece hiç birbirimizle konuşmadık ama Gülge'ye anlattım. Haydi. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz diye bir soru sordum. Hiç telefon gelmedi dedim. Yani, saçma seypan konuşuyorsunuz da ondan dedim Ya pardon kedi memesi o kadar saçma değil Herkesin iyi kötü bir kedisi olmuştur Bir kedi sevmişliği vardır Ve her vardır. kedinin iyi kötü bir memesi vardır Yani ona diyebilir ki 3-5 biz de söylüyoruz zaten Bildiğimizden mi konuşuyoruz Biz illa doğrusunu söyleyeceksin diye bir Ama baskı da, da yaratmıyoruz Ama kimse tenezül edip de Kaç ke kedinin kaç memesi olduğunu sonradan söyledi tamam. Zeynep Hanım sağ olsun hep araştırır, olsun. şey yapar. Söyledi ama konulatır. lezzetli söylemedi. Bitirden e yani, gelince o lezzet oldu. Bu sonuçta onun... nedir? Oluyordu. Yani. O da bir tek Zeynep Hanım'dan geldi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Dinleyicilerimizin azizliğine uğradık dün diye. Allah öyle dememiz lazım. Ama yani bunlar tabii insanı bozan şeyler. Ben açık. normalde alıştığım şey, bana mutluluk veren şey. Burada bir şey konuşurken telefonumun bir yandığını görüyorum. Ha demek Açarım, saçma konuşuyoruz. Açma, o ayrı. Yani, yanlış konuşuyoruz falan yani, diye. o da doğru. Sönük bir telefon. Neyse şu anda şey yapmayalım. Hala yani sönük. Konumuz yok. Hala sönük. Yok. Dünün Konuşmayı adı... unuttuk sizin yüzdüzler sevgili dinleyiciler. Kendi aramızda konuştuğumuzda bizim de kelime kapasitemiz belli. 50 kelimeyle dönder dönder konuş yani. Hayır, onları da yan yana getirmeden zaman, zor, zaman zor, zor, zor, zor. zor zor yani. Zaten kısacık programımız. Günaydın efendim. Kendi kendine haksız durum oldu. Kimle var. görüşüyoruz hanımefendi? Evet, ben bir dinleyici. Ay ne kadar vallahi <gülüyor> ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. <gülüyor> Yıllar sonra arayan ilk dinleyicimiz diyelim bence. O, öyle o öyle program öyle bir hale geldi ki aramaya utanıyor dinleyicimiz. Arayan soran yok vallahi billahi. <gülüyor> Eskiden gururla söylüyor. Benim adım Bengü diye söylüyorlardı. Tabii daha da ben benim, benim adım Finda. Efendim e, Finda mı? Funda. Funda. Evet. Uh -huh. Bir Boşka. iş var bunda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Funda hanım dinliyoruz sizi. Neden aramadığınızı hatırladınız değil mi Funda hanım bize? Diyecek bir şeyim yok sadece kıyamadığım için böyle içim parçalan. Ben de bir anneyim Ay, ben de bir vallahi. anneyi kalsaydım önce ee, istedim işte ki bir hatırımını söyleyeyim. Çok teşekkür yani. yaptınız, ederim valla bize kol ben kanat geldiniz. Bizim de annemiz oldunuz ikinci İyi bir anne oldunuz valla eskiden ben hatırlıyorum biz sınıf annemiz vardı Hı -hı. onun çok emeği vardır üstümüzde ben Sizin de ben. yoktur <gülüyor> ben de yoktur bizim sınıf annemiz. Sizin kaç yaşında çocuğunuz? Sekiz. 8, <gülüyor> 8 yaşında maşallah. Sınıf annesi <gülüyor> olur musunuz isterseniz siz? Efendim? Sınıf annesi olur musunuz isterseniz? Yok o kadar... ...gönlü geniş bir insan değilim laf aramızda. Uğraşamam diyorsunuz yani. Uğraşamam evet. Hayır, çok tatlısınız yani onlarla uğraşamıyorsunuz ama bizle uğraşıyorsunuz. vallahi evet, çok evet, sağ ol evet. Bizim bakımımız kolaydı onlar. Çok bize böyle biraz para verdiniz mi? Biz kendimiz <gülüyor> hallediyoruz. Tuvalet terbiyemiz <gülüyor> var. Şey. yarı paket sigara ver balık pencerenin <gülüyor> kenarında otur. Hiç sesim çıkmaz. <gülüyor> o zaman sınıf annemiz mi yani fundanmışsınız? Funda Runa bizim... E, program zaman, annemiz. Program program medya anamız. Medyanı. Ama bak... Siz i̇şte böyle küstürüyorsunuz. Niye ne oldu? Ararım. Bir daha benim anne olduğumu unutursunuz. Daha da ya. Olur, Olur, olsun. Yaşını Medya ana, anamız 8 yaşında evladı var. 10 yıl sonra da arasanız biz diyeceğiz ki 8 yaşında evladınız vardı sizin. <gülüyor> i̇sterseniz şey yapalım. Hesabı kolay 18 Hesabı, 18 oldu. <gülüyor> 18 oldu. <gülüyor> Stüdyonun giriş... Ne yaptı o haylaz diye soracağız. <gülüyor> Stüdyonun girişine pirinç bir evadan şık bir tabela hazırlayalım isterseniz Funda Hanım. Çok iyi fikir bu. Valla hiç unutmayız iki tarafa da. Ne, ne dersiniz? Bence Funda. Ama siz eğleniyorsunuz. Ya, hay Aa, abi, ya abi. hayır. Çok şık şey ya. <gülüyor> Ve size bundan sonra her bağlamlılığınızda bir dinleyicimizle 10 dakika konuşuyorsak yüzde %30 daha fazla konuşacağız. 13, 13 bunu, dakika. Bunu, bunu Ege söyledi inanamıyorum. En çünkü dinleyicilere yüz vermeyen insan. Değil mi? En çok yüz veren Benim ki... yüzümden yani telefonlar. Evet abi evet abi, evet abi. Aramızdaki günah, günah <gülüyor> keçisi. Yüz vermeyenler ki Funda Hanım yani bizim medya olduğu için şefkatle eleştiriyor. Yani en suratsızsınız demek istedi Funda Hanım. Aksil anne. Bak <gülüyor> nursuz. Nursuz diyebilir miyiz? <gülüyor> Bence... Hani o kadar da sabah sabah şimdi. Okta için e... huysuz derler, bunun için de nursuz derler. Çok teşekkürler Funda ya. Funda Hanım bir şey diyeceğim. Ee, neydi çocuğunuzun ismi? Melek Hanım. Bilgesu. Kim? Bilgesu. Bilge su. Bilge su. Bilge su. Belki Bilge evet su. soğuk darbiniyorum ama her söyleneni <gülüyor> de bir seferde anlıyorum Funda Hanım. <gülüyor> ne güzel. Keşke herkes senin sizin gibi olsa değil mi Ege Beyciğim? Teşekkür ederim. Siz Çok de iyisiniz. mesafeyi koruyorsunuz benimle konuşurken. <gülüyor> Sağ olun efendim. Peki ne yaptı? Şimdi çocuk okulda herhalde. Siz evde misiniz? Çocuk okulda ben de işime teşrif ettim işte. Ne hmm. işle uğraşıyorsunuz? Kaba inşaat malzemesi tutuyorum. Ay sizin gibi zarif bir hanımefendinin kaba inşaat malzemeleri Kazma ve arasına... mala mı satıyorsunuz? <gülüyor> ne, nedir kaba inşaat malzemesi? Ee, gerek çimento olsun gerek alçı olsun. Çimento, alçı... Bir de bir de şey saten alçı vardır ki o ayrıdır. O ince inceye girer. İnceye girer. Zariftir. Çakıl var mı sizde fundanın? Olmaz mı? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Tamam ya burayı yok. çakılı nereden bulacağız? Çakıl. <gülüyor> Ama yani böyle lezzetli bir çakıl. <gülüyor> Vallahi çok teşekkür He ediyoruz. soruları sorduk bir şey sorduk Oldu tamam Funda Hanım, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hakikaten gününüz medya anamız oldu. oldunuz. Sizin de gününüz hoş geçsin. Çok, güzel güzel efendim, çok güzel. Hoş güzel. sağ olun Güzel geçsin. Sağ, sağ olun efendim. Bahtiyar olun. Eğiniz İnşallah. Bahtiyar olsun. Sizin de, de efendim bil mukabele. Bol bol çakıldım. Bol kazançlar. Efendim abi. Evet. Aman çok iyi davranıyorsunuz dinleyiciler. Evet öyle. Dinleyici. böyle Senin yüzünden olmuş abi. Senin beş suratın yüzünden olmuş. Aman efendim kim var hattımızda? Alo? Alo. Aa, merhaba beyefendi, aman. hoş geldiniz. Dur fayıl biraz. Efendim, günaydın. Günaydın. Neredesiniz şu anda beyefendim? Yoldayız efendim. Az sonra da menzile varmak üzereyiz. Hangi menzili. menzile doğru ilerliyorsunuz? İş iş yeri neresi olacak da menzili biraz havalı olsun bir şey. <gülüyor> Allah be, yani ben <gülüyor> çok etkilendim. Bu ikisi etkilenmedi en çok ben etkilendim. Ben de etkilendim. Uçak... Hayır, en ben çok de de etkilendim. etkilendim. Böyle bir tüylerim ürpertti, menzil falan değil. Uçakla gidiş gitti? Uçakla gidiyor gibi bir hava yarattınız yani beyefendi. İsminiz o nedir? Doğuz ben. Doğu bey hoş geldiniz. Bey. Niye aramadınız dün? Niye yani? Dün niye hiç bu te açıldı, programın ha? telefonu çalmadı? Şimdi aynen ona şey yapıyorum şimdi ortamı gelmenin bir alemi yok yani böyle oturduk yere efendim siz bizi arayın ya bir kere de siz arayın var orada benim telefon numara muhterem arayın ya. diyor bak adam Çok aklı aynen. beyler. Doğru o da doğru şimdi, şey. Şimdi şöyle aklınıza bir şey takılıyor şimdi Google'a diyelim Google hadi sen bana şey yaptı diyor musun yok. Siz arıyorsunuz. Sonuçta o bir arama motoru yani. Ama yani biz Sonuçta size arama siz... motoru gibi davranmak istemiyoruz. Yani <gülüyor> bambaşka Zaten bir şey. Bir de... Bizim için arama motorundan öte çalışır. bir şeysiniz ya. Olur mu Bence ama. ne yapalım biliyor musunuz? Ama Doğu Bey bir de ben yani şimdi benim ilk aklıma gelen oydu. Doğu Bey'i arayalım diye. Bir de ya. kağıda yazdım yayına çıkmasın diye. Doğu Bey'i arayalım diye. Peki. Ama sonra düşündük Doğru. aramızda menzile vardı mı varmadı mı? Hani tam. tam tam o saatlerde zaten öyleydi, o şekildeydi. Hayır şimdi hadi ben yine e, önde gelen bir her şeyi bilen dinleyeceğim olabilir ama bir e takımında kendini de tanımladı Doğu Bey. Güzel doğru. Kont Hayır kontörü olan var, olamayan var yani mesela. Do doğru, doğru imkanı verin. Ya Doğu Bey aslında çok evet, aklısınız ben. yani bu senelerdir düşündüğümüz bir şey de telefon numaralarını şey yapıyoruz. Benim bunun için bir fikrim var. Ee, <gülüyor> stüdyonun girişine şık bir pirinç bir levha. <gülüyor> Yaptırıp Bey'in telefonunu yazalım. Ve her Doğru, an ulaşılabilir işerek, olsun. Hiç efendim. Akıllı telefon alın ya lütfen. Şarjı şey, bitiyor o falan. Onu şey da riske etmeyelim. Şöyle bir şey yapalım. Pirinçin her şeyi bilen dinleyicilerimizin bir rehberini yapalım derim ben. Ha, Bakın ki, bir rehber tabii. yapalım. Stüdyoya koyalım. Bak. Tabii, o da biraz şey oldu artık. O da masraf ee, ama kaçınmıyoruz evet. masraftan. Doğu Bey, peki Masrağı hangi da konuda da hemen... Data hangi data konuda data hiç tereddüt etmeden size danışabiliriz? Ya her konuda danışabilirsiniz. 7/24 müsait olduğum her anda şey yani. Telefona çık. Ama telefona şey falan demeyeceksiniz. Menzile girdim. Menzilde Menzil. değilim şu anda. Aman Menzil efendim ya. şu anda menzilimi ha. unutmuşum falan böyle şeyler olmaz inşallah. Tabii operatör kaynaklı bir takım sıkıntılar olursa orada mesuliyet kabul etmiyorum. O zaman, yani, filana o zaman... Mücbir, mücbir sebepler onu yazın sözleşmeye. Evet, mücbir evet, sebep mücbir, mücbir sebepler haricinde evet, her 7, şey. 7/24. Peki çok teşekkürler teşekkür efendim. Ederim. Görüşmek Doğu üzere. Be. İyi yolculuklar. Hoş bulduk. Şimdi ben soğuk mu davrandım Doğbe'ye? Biraz Doğu soğuk beye, davrandım. Doğbe iyiydi ya. Doğbe Doğ... iyi davrandı. Yani aslında çok lezzetli değildi ama ben e, yok, yok biraz daha hakkını yemeyeyim. E, fena değildi. Yani gelişme var. Betti, betti. Biraz betlik yok, vardı. Evet sabit zaten. Betlik sabit. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Esma ben. Esma Hanım hoş geldiniz. Esma Sultan korusu. Ne yapıyorsunuz Esma efendim? Esma Sultan. Ya <gülüyor> değil mi? Tultan bu da. Evet. Vallahi bilmiyorum Ege Bey e, durumu düzeltmeye mi çalışıyoruz? Ne Aman canım durumu yemişim Boş verin size bir şey olmasın ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim şimdi geldim iş yerime. Okula. Menzildesiniz şu anda. Ne iş yapıyorsunuz? Evet. E, ben bir plazada yöneticilik yapıyorum. Ay efendim sizin plazanıza kurban oluruz. <gülüyor> sizin plazanıza seriliriz. Buyurun gelin vallahi. Nerede plazanız? E, sizde ağırlarız. Nerede plazanız Hayır. efendim? Çukurambar'da. Çukurambar'da. Peki evet. plazada sizin mi çalışıyormuşsunuz? <gülüyor> Benim değil tabii ki, çalışıyorum. Peki plazanın Benim... yönetiminde misiniz yoksa plazada bir yerin yöneticisi misiniz? Yok, yok plazanın yönetimindeyim. Komple ya. o plazalar nasıl dikiliyor, dikeliyor zannediyorsun. Evet Esma, evet Esma Sultan gibiler sayesinde Esma Sultan plazası Esma Sultan Geçiyoruz Plazası. bizim için bundan sonra o plazanın adı o Esma Hanım bu da Esma Sultan plazası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hakikaten olabilir aslında bunu ben bir e, yönetim kuruluna sunayım ama ne <gülüyor> sunmayın biz pirinç hiç levvayı kapar ya. geliriz biz böyle bir bilgimiz var stüdyonun girişine şık bir pirinç levva yapacağız Esma, Esma Sultan plazası <gülüyor> Esma Sultan plazası stüdyoları diye yazacağız evet. Kaç tane yaptıracaksınız o pirinç levhaların? 2 merak ettim. Bütün İki. duvarları kaplayacaksınız. Ee, biraz elimizde <gülüyor> pirinç levhamız vardı ondan dolayı onu güzel değerlendirmek istiyorum. Niye aramadınız Esma Hanım dün programı? Vallahi dün dinlemedim. Dinlesem kesin arardım yani. Bak dinlememiş. <gülüyor> Rüzgarı hem plazayı yönetiyor bir taraftan, dürüstlükten asla hata bizi vermiyor. E, dürüstlük... Sonuçta plazada kendi kendini yönetmiyor yani. Herhalde Kodi yani. Plaza. Başıma ne geldiyse bu dürüstlükten geldi de hala çekiyorum ama yine de vazgeçemiyorum. Bilmiyorum neden? Bugün Vazgeçin ne var şey mesela? şey Plazada ne var bugün mesela sizi bekleyen iş? E, şu an maillerimi açmadığım için henüz daha yeni geldim. Ee, bir altı açınca göreceğim ne var ne yok hepsini. yalnız Esma hanım bizim su sehsilatında sıkıntı var diye onu da size mi <gülüyor> çemkiriyorlar onu bana kemkirmiyorlar, e, Allah'tan e, yönetim müdürümüz var ben hemen direkt ona paslıyorum <gülüyor> size mesela ne tip meseleler geliyor ya bana genelde böyle bir program kullanıyoruz biz plazanın yönetimde Ankara'da ilk defa kullanılan e, onunla ilgili şeyleri hazırlıyorum yönetiyorum Plaza yönetim programı. Evet, evet. Biz de alalım mı ya, ondan ya? Alalım mı eve alsak işe yarar mı? Ev değil de stüdyolarımızı alalım mı? Yani bir burası da yok, neden yok. bir plazaya? Hiç gerek yok uğraşmayın yani <gülüyor> bir, bir bakalım Uğur istiyoruz mi? biz bir bakarak alalım gene de ya. Esma Esma'm çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür. ederim. Kolay gelsin ederim. efendim. Kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı ederim. plazalar olsun efendim hoşçakalın. Böyle denir şimdi plaza şey olunca hayırlı plazalar olsun dedi. Doğru evet yani. doğru. Evet, esnaf, esnaf, plaza esnafı. Plaza esnafına böyledir. Bu da bize hoş bir plaza oldu. <gülüyor> var mı telefon? Var var telefon. Var mı var, var. mı ya? Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle evet. görüşüyoruz hanımefendi? İrem, İrem hanım hoş geldiniz uyandınız mı? <gülüyor> uyandım uyandım. Hoş geldiniz niye aramadınız dün İrem hanım? Sınavlarım vardı ya yoksa ben her gün düzenle dinliyorum sizi artık ya öyle bir düzene girdim de sınavlarım vardı ne oldu diye ya bir gün öyle dinlemedik neler olmuş. Ya, olaylar, bir şey sorduk hiç cevap gelmedi. Bir şey sorduk 40, 40 yılın başı artık. bir şey sorduk ve hiç cevap gelmedi İrem Hanım. Var mıydı ucunda peki? Hiçbir Ay, şey hiç yok sadece falan sevgi işte ve samimi. O o <gülüyor> <Bence>. <gülüyor> Şu anda da davetiye yok İrem Hanım. Ben hep arıyorum biliyorsunuz yani. Böyle kendini ayrı değilim. tutuyor. Bütün dinleyiciler ayrı. İrem Hanım ayrı. Siz bayağı ünlüsünüz İrem Hanım biliyor musunuz? Neyim ben? Bayağı ünlüsünüz. Ben mi? Aa, bilmiyorum ya. Ben dinleyicilerimiz ama... arasında. Valla dinleyicilerimiz çok tanıyor. İrem aramadı bugün İrem Er. Bir şey mi oldu acaba falan diye böyle ben soran dinleyicilerimiz Gerçekten. var. Ben de onları çok seviyorum. Teşekkür ederim. Onların sevgisine layık like olmaya çalışacaklar. Başarılı olsun. Başarılı <gülüyor> olun, olun emi. Peki İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Hadi başarılar. Hoşçakalın. Biraz da sınavlarınızda ee, başarılar tabii. Reklam falan çalmamız lazım. Ama boşver her sene her gün çaldıktan oldu. Ben... İyi oldu yani. Ben... Sonuçta teker döndü değil mi <gülüyor> çocuklar? Onu söyleyeyim. O zaman önümüzdeki ee, saatte bizi böyle... niye aramadınız diye konuşmaya devam ediyoruz. Aynen aynen abi. Ben de dinleyicilerimizle sıcak bir ilişkinin ıı, temelini atmaya çalışacağım. Ben hatta bir kampanya başlatacağım da onun kampanyanın pirinç beni. deva kampanyası mı? Benim de pirinç. şık bir pirinç. Modern sabahlar Modern sabahlar. Radyo Sabahlar Radyot burası malar, sabahlar devam ediyor sevgili sanat Bu Buyursunlar efendim ne oluyor ne bütü Sözünü tuttu yayında soyundu Oh be yani Oh be dediğim ni mı? nihayet sözünü tutan birisi. Bizim çünkü. stüdyomuzda sıcak olsa Allah Gazete kağıtlarıyla ısınmasak Ben de soyunurum yayında ne olacak Ben dünler razıyım isterseniz her yerde soyunuk gezerim Fransa'da ama Fransa'da hava durumu spikerliği yapan e, Ünlü Doria Tiller Erkek mi? Yok. Kadın. Erkek soyunursa ha. bir espirisi var bence. Yani kadın soyunursa zaten yani. Spiker'in soyunması niye insanları heyecanlandırıyor ya? Spiker'in yani... Spiker soyunması değil zaten e, izleyicinin soyunması haber değeri taşıyor diyebiliyorum ben. O da şey Saçmam basın bana. yayında öğretilen şeylerden Tabii. biri de. Yani çok şimdi çok... zaten bu senin karşında olan bir olay değil ya. Hı -hı. Televizyonda görüyorsun. Televizyonda daha güzel sahnelerde görebilirsin. İnternette, lezzetli de, İnternette yani. de lezzetli sahneler var ama yani demek ki e, yılların kafada kurmuştur merak ediyordur şey diyor abi ben bunu merak ediyorum çıplak olarak diye düşünüyordur belki o da onun yansıması olmuştur kim o ne olmuş hey, haberler şey. Haberler hey, hava... ne demiş havalar böyle sıcak giderse ben de yayında Ay, mı demiş yok Fransa milli takımı e, eğer dünya kupasına katılırsa yayında vallahi soyunacağım demiş Ondan sonra Ukrayna'ya 2-0 e, yenildikten sonra Fransa Revanş'ın 3-0 mağlup edince Dünya Kupası'na ne bileti e, almış olabilir? E, bakayım. Hmm, dur bakayım. Ne bileti? İndirimli mi? Haberle ilgili, haberle ilgili çok önemli bir bilet. İndirimli mi bilet Çıplıyor. mi? Hayır. Ne bileti olabilir? <gülüyor> İndirim kartı mı? Değil. O da değil. Ne bileti olabilir? Ne bileti, Kombine karsaya... bilet. Kombine bilet sağlı, alabilmiş midir? Aa. Dünya Kupası'na nokta nokta biletini alması sonrası Aa, güzel sonucu tamamen yani. çıplak halde soyunu, sözünü tuttun. Sinal biletini. Katılım bileti olacak Aa, ya. Iyi, Nasıl? Evet. Nasıl anlamadınız? Hava durumunun yayınlandığı esnada bir tarlada soyunan ve sağa sola koştuğu görünen 27 yaşındaki bu hanfendinin görüntüsü <gülüyor> manyamış <gülüyor> demek ki onun. Uzaktan bu çekimini. ifadeyi de kullanmak zorunda kaldım. Şimdi de sizi hoş görüntülerle baş başa bırakıyoruz diye. Bunun onun da... yerine orada şeyin Dünya haritası işte Fransa haritasında şey yapıyor ya Mavi ekranda evet. şuradan bulut geliyor Göz falan filan diye Orada bir taraftan bulut geliyor Uuu falan diye Mesela sonrasında orada kameraman gelse Dinleyiciler böyle. izleyiciler Film olsa, izleyiciler, sonra i̇zleyiciler pek mutlu olmamış yani. Yani. <gülüyor> İzleyiciler pek mutlu olmamış Pek mutlu olmamış çünkü çok uzaktan çektiler demiş. Çok uzaktan çektiler çok uzaktan. Yani. Yok mu bunun Ben demedim ki yakından soyunacağım demiş. O zaten kadında olun demiş ondan sonra. Maç esnasında skor 2-0 olunca Fransa 2-0'da uzatmaya gidiyor ama 3-0 bitmiş ya maç. 2-0 olduğu zaman streslenmeye başlıyorum diyerek tweet attığıda gözlerden kaçmadı. Kaçmadı. Tebrik ediyoruz kendisini o zaman. Nice donsuz günler ediyoruz. Buyursunlar efendim başka. Şimdi gene ben dünkü konunun devam, devamı gibi bir şey ha, önce... size aşık mı? Aşık. Dev devam değilim. niteliğinde bir konu mu? Devam falan? niteliğinde bir konu bu çünkü Gerçekten hayatımızın önemli bir kısmını kapsıyor bu aşk meselesi, ilişkiler. E, dolayısıyla lezzetli bir ilişki yaşamak isteyen çiftlere birbirlerinin e, hakkında e, pozitif olmaları doğrultusunda, noktasında budur yani sonuçta. Aşk Doktoru'nun da devam Aşk bakalım. Doktoru. Aşk Doktoru. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç Tevfik Fahir Öğünç Merhaba dostlar Aşk Doktoru'na hoş geldiniz Bu hafta birbirinden değerli <gülüyor> iki stüdyo konuğumla birlikteyiz ee, Sevgili e, Ege Kayacan Merhaba Merhaba hoş geldin ee, Ve Aziz Oktay Demirci Tatlı Ortak Tatlı Ortak Aziz Selam ortak. Selam ee, yine bir aç doktorunda sizlerleyiz. Uzun zamandır beklenen, özlenen, istenen arzu edilen hatta bir e, arzu nesnesi haline dönmüş bir programdan bahsediyoruz. Ve ilk konukları olma şerefine nail oldunuz bugün. Neler söyleyeceksiniz kısaca özetle? Öncelikle e, Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönemde böyle bir programa gerçekten ihtiyaç vardı. Çünkü insanlar arasında sevginin giderek azaldığı bir dönemde herkesi her düşünceyi Aşk çatısı altında buluşturan aşk doktoruna e, aman doktor yetiş doktor diyorum ben ve böyle bir e, pirinç plaka hazırladım sizin için çok normal teşekkür. pirinçten bu <gülüyor> makarnadan yapmıştım daha zengin göstersin diye pirinçten yaptım elinize, kolunuza sağlık. E, Tutkal sürdüm üstüne de pirinçler yapıştı. Selam. Tıslayan arkadaşımız var ona bir dönelim hoş geldin aziz oktay lezzetli oktay. Selam ee, tatlı ortak oktay. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Fahri evet. dostum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar hayatımda pek çok aşk vardı. Ee, yine bugüne kadar hayatımda pek çok doktor vardı. Ama bunların ikisi aynı anda hiçbir zaman olmadı. O yüzden e, ilk defa aynı potada eridiğini düşünüyorum ve sana açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu ettim beni. Çok keyifli, çok keyifli ee, olacağı benzer. Biz de e, o mutluluğu inşallah sizlerden somurup dinleyicilerimize aktaracağız. <gülüyor> Adeta buradan birer posa şeklinde göndereceğim siz yani ben o konuda iddialıyım yani. Size ait ne varsa aşka sevgiye dair somurup dinleyicilerimize aktaracağız yani bu bu. iki kere iki dört, dört kere iki sekiz, sekiz kere iki on altı. kadar somuru düzeninde son diyoruz bizde. <gülüyor> e, selam. E, bugüne kadar e, sadece pek çok programda e, iki kere iki dört denildi ve bırakıldı. Fahir. Programının ne kadar farklı olduğu kendimi ne kadar özel hissettiğim bir kere daha ispatlanmış oldu. Ne kadar güzel, çok güzel, keyifli arkadaşlar. Evet, kısa bir reklam bolası mı? Biraz da para mı kazanalım? Ne yapalım? Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır para kazan, para elbette. Her şey para değil. Sevgi bir tarafta para bir taraftaysa daima seçeceğimiz tarafı biliyoruz, değil mi çocuklar? Bunu söylememize gerek yok. Sevgi, değil mi? Sevgi. Selam, sevgi. <gülüyor> Teşekkürler şimdi e, soracaklarım e, bugüne kadar e, sizler bu programda birer deneksiniz birer e, hem duayensiniz hem birer deneksiniz duayen denekler, duayen denekler. denekler. du de e, du dilli evet du dilli dediğim <gülüyor> çeşit ben de bu arada dinleyicilerimize paylaşayım <gülüyor> Çeşitli kelimeler diye bir program bozuluyorum. <gülüyor> o da yakında aynı kanalda başlayacak. Her programda çeşitli kelimeler söylüyorum. Bunlar Bunların bir araya ilgisi olması şart, şart değil. E, bir serbest düşünceler diye Oktay Demirci'nin de çok güzel bir programı var. Var evet. Demonte sohbetlerden sonra başlayacak herhalde. Demonte sohbetlerin isim hakkı bende değil. <gülüyor> onun görüşmeleri devam ediyor. Çok değerli bir arkadaşım da onun isim hakkı. Ama serbest düşünceler net olarak ayın 15'inden itibaren sizlerle olacak. O zaman bir de dinleyici mi alsak acaba? E, tabii, dinleyici dinleyici nereli... görüşleriyle mi devam edelim? Dinleyici edeyim? görüşleri ve dinleyici sohbetleri. Telefonumuz 210-30-30 aşk doktoruna katılmak ve seviliyor musunuz? Seviliyor testi. musunuz? Seviliyor musunuz değil, seviliyor, seviliyor musunuz? Seviliyor musunuz? Bu teste katılmak için bizi arayabilirsiniz 210-30-30'dan sevgili dinleyiciler. Ee, ücretsizdir. Tamamen aramalar. Aramalar ücretsiz evet. ama tabii ki küçük bir ücrette telefon e, abonesi olduğunuz merkeze ödüyorsunuz. O da tabii ki dikkatlerden. Yani kaçmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Yok, Günaydın efendim. Sadece güldüm. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Aşk doktoruna. Merhabalar. Merhabalar. Adınızı öğrenebilir miyiz? Lep. <Gülüyor> <Gülüyor> Hilal Hanım hoş geldiniz. Keyifli sohbetler olsun öncelikle. Ee, rica ederim ne demek. Ee, neredesiniz Hilal Hanım şu anda? Aşk bildiğiniz bir ortamda mısınız? Yok maalesef eş yerindeyim. bir aşk yok diyorsunuz yani. Yani işte olup olmadığını size soracağım. Mutfakta mı acaba? Hayır hayır. <gülüyor> bir şehir ben onu anlamadım. Siz de lütfen sohbete dahil olursanız. Ha, dahil olabilir miyiz? Kusura ki... bakma yani. Hilal ee, Hanım Buyurun. selam. Şu anda kahve mi alıyorsunuz? Hayır. <gülüyor> Tahmin etmiştim. <gülüyor> ee, birazcık... <gülüyor> Bilal Keşke ben aramasaydım ve başkası arasaydım, dinleseydim diyor şu dakika Aynen öyle söylüyorum şu an. Evet. Bilal Hanım, e, hoş geldiniz yayınımıza. E, fa fahir, değerli dostum, Fahir'in programında ben de sizin gibi konuğum. <gülüyor> o yüzden dün bu programın ilk bölümünde şey şey oldu. Ben kasabın bana aşık olduğunu, Oktay da Fahir'in kendisine aşık olduğunu öğrendi. Bugün, evet dinledim. Bugün Aşk Doktoru'nda çok daha farklı. Seviliyor musunuz? Aa, ne kadar seviliyorsunuz? Eee... E, <gülüyor> <gülüyor> Ay ya ilenim nerede oyun bozuldu biliyor musunuz Kahkaha alıyor musunuz dedi <gülüyor> <gülüyor> Ona evet dediniz Ona hayır dediniz <gülüyor> Bütün alt üst oldu program Vallahi şu anda ya. ya Vallahi Ki hazır Anladın espriler var Bir Mesaj gönderseydiniz ben anlamadım i̇şte onu biz şey. de onu şimdi anladık yani o zaman <gülüyor> niye Allah toparlayamadık Allah. diye düşününce oraya bağlandı evet, evet diyeyim falan tamam. demek ben kahkaha alıyorum şu an mutfaktayım kahkaha Neyse yarınki pazartesi günkü aşk doktorunda artık ne yapalım sevgili <gülüyor> tamam. Hilal e, öncelikle eline koluna sağlık aşk dolu bir hafta sonu geçirmen dileğiyle e, sana sevgili Buyurun Hilal sevgili Hilal ben rüyamda seni gördüm <gülüyor> biraz anlatmak ister misin Hilal? <gülüyor> Öncelikle rüyan hayırlı olsun ama o hayırlı rüyalar programımız ayrı bir program. <gülüyor> ama Cuma günü yapıyorsunuz Evet doğru e, o program bu bugün işte aşk doktoru bütün akışı değiştirdi. <gülüyor> hayırlı programlar olsun, hayırlı rüyalar. Ne, ne nasıl gördünüz? Hilal edin. Böyle kucağınızda bir şey tutuyordunuz böyle minicik. Minicik. Allah bir şey. Ee e, olsun demek ki muha... aşk yavrusu. Aşk yavrusu, aşk yavrusu. Kedi evet, tipi bir ay. şey mi? Ben dışarıdan izleyiciydim yalnız bir karışıklık olmasın <gülüyor> sizin kendi aşk yuvanıza ait bir yavruydu o. <gülüyor> Ay ne kadar güzel vallahi ee, selam de Oktay. selam de selam. İnşallah en kısa sürede e, böyle hayırlı haberler bekliyoruz. Ee, <gülüyor> evet ya. ben çok beğendim çok sevinli bir erkek çocuğuydu bilemiyorum artık hayır olsun. Hayırlı mesele olsun hayırlı erkek için. çocuğu para demektir. Para demektir. <gülüyor> Zaten paraları toparlayacağız bugün gibi Sucuğu, sevgi ve kısmet. Buyurun efendim, hadi başlayalım, artık. Evet, başlayalım. reklama. Gel. Evet, reklama girelim canım. Şimdi bu, bu oyun e, oyun ama e 15 dakika şeyde mi tutacağız? O, 15 dakika tutmayız canım. Biz ara arasıyla. Yok yani. ben reklamı bekletirim gereken şey. <gülüyor> Sevgili Hilal, işinizin nasıl gittiğini merak ediyor mu? Yani onunla daha zaman geçirebileceğinizi bildiği halde terfiyi kabul etmenizi destekliyor mu? Yani böyle bir durum var mı? Evet var. Ama kimden bahsediyoruz en baştan söylemekten? Eşinizden, Eşinizden bahsedin. Evet. Çok iyi zaten evli olmanız bizim için bir avantaj. <gülüyor> Bence sizin için de bir avantaj. <gülüyor> Bence de. Ee, onlardan hoşlansa da ya da hoşlanmasa da ailenize ve arkadaşlarınızı e, sizi mutlu etmek adına e, özel evet. günlerde e, arar mı? Aram. Mesela böyle kandillerde falan arar mı? Tabii en son aşırı günümde aradı mesela. Annenizi mi? <gülüyor> Annenizi mi aradı? <gülüyor> evet. Onları anneciğim babacığım mı diyor? Ne diyor? Anne baba diyor. Yoksa başında mesela annenizin adı ne? Şey, Hadiye. Hadiye anne mi diyor? Yoksa anneciğim Yok, mi evet, diyor? Yok direkt anne diyor. Peki evet. bir anne derken ağzından bir anne daha çıkıyor mu? Annem <gülüyor> diye böyle dolu dolu ağzını doldura doldura. Aynen öyle. Öyle annem mi diyor? Annem diye Peki, şey, sesleniyor. Eşinizin şey lafı var mı eşinizin? Benim evleneceği kadar bir annem vardı evlendikten sonra iki, i̇ki annem, annem oldu, diye oldu diye. Aynen, diye. Aynen, tabii, Öyle evet. bir laf var mı? Ben diyor kendi annem doğurdu ama artık iki annem var diyor. Vallahi Peki şey yani dedi zaman, Bunu annesi biliyor mu? Sizin ee... Yok, o bilmiyor. Tamam. <gülüyor> Hadiye Hanım şey dedi mi hiç? Ben kız vermedim, bir oğlan aldım. Aynen. O da öyle diyor. Peki Benim iki kızım vardı diyor, artık üç evladım var, biri de erkek diyor. Peki ee... bir o... kardeşiniz evlenemedi mi daha? Yok, kardeşim daha küçük. Küçük. <gülüyor> Kayınvalideniz biliyor mu bu? Konuşmalardan haberdar mı? Üç böyle. Olduğunu. Üç evladım. Ben kız vermedim, oğlan aldım dediğini biliyor mu? Biliyor. Ben de diyor zaten. O şey gelini almadım. Şey ne içindeciyodu. O ne diyor? ya? Çok karıştırdı. Ben de gelini Biz... almadım diyor. Kızı aldım diyor. Evet. Biru, biri oluyor. birinden çaldı galiba fikri. <gülüyor> <gülüyor> Sizin peki şey var mı? Ne derler? Eşinizin kardeşleri var mı? Evet, onda bir kanatlı kardeşi var. Kaynınız mı yani? Kaynım oluyor, evet. Aynı kaynım da var. Peki, kaynınız olmasını mı tercih ederdi? Biz komşunuz olmasını mı? Ay çok dağıldı konu. Evet, evet ya o aile programını dönderdim ya. Doktorum... Ben oğlan vermedim, kız aldım demiş o zaman. He, e, Hilal Hanım'ın da kayınvalidesi. Peki biz son almadım, kız aldım dedi. Gelin almadım, kız verdim diyordu. Ben az önce söylemiştim, çok dağıldı diye. <gülüyor> Hadi fire, aç toparla. Son toparlan. bir soru, son bir soru. Ee, beyefendi hiç konserlere götürür müsünüz? Çok ilgi duymasa da opera, bale, konser, <gülüyor> nitiv, evet, sergi, ben. açılış ve daha evet, evet, zorla götürürüm. Gelir mi? Değiliz. Kayınvalidenizi ya, götürdünüz mü hiç? Kayınvalidenizi götürdünüz mü hiç? Yani hakikaten de hayırlı bir gelinmiş yani. Hayırlı bir gelin, hayırlı bir aile. Bu adam, siz, ben size söylüyorum, bu adam sizi seviyor. sıkla, maaşık. Aman dikkat diyoruz İlhan Hanım. Aman dikkat. Aman dikkat. Maşallah, nazarlara gelmeyin maşallah, diyoruz. Maşallah. maşallah dilimizi ısırıyoruz. <gülüyor> o zaman plaketinizi de en kısa zamanda... Herhalde bu programın en büyük özelliği. özelliği aşk plaketinizi en kısa sürede adresinize basarıyoruz. Gönderiyoruz, evet. Aşk tamam, bir hafta tamam. sonra diliyoruz. Hoşçakalın İlhan Teşekkür ederim. Dedim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Güle güle. Yalnız biz programda saksı gibi durduk Fahir. Yok, Yok abi, abi katılımcıydınız şey ya. adam katılmış. katıldı bir abi. bir soruyu bize de soracaktın. Öyle olmayacak mıydı? Ben bir tek kahve içiyorum. Kahve mi içiyorsunuz dedim. O kilit sorusuydu programın. o da, zaten da hayır cevabı şey şey verince de bitti. Oyun bozuldu. benim şeyim bitti. De, evet deseydi çok güzel yürüyecektim ben orada Ben de kendimi Ay. sıcak bir insan gibi göstermek için O kadar uğraştım dedin onu da beceriyorum. O kadar yalakalık yaptın ama olmadı. Olmadı. Olmadı. olmadı. Şeyi olmadı. iyi yakaladım ben de. O, olan vermedim kız aldım falan filan. O iyiydi. Onun, ama şeyi mantığını düzgün kuramadım. Evet. Başlangıç güzeldi. Oradan yürüseydim güzel olacaktı karıştı yani. Orada Oradan... ama anlaşıldı yani. Evet sevgili yani. dinleyiciler programımızın kritik dolu günleri sona erdi. <gülüyor> Biraz da şimdi para kazanma zamanı. Ne dersiniz? <gülüyor> oldu mu aktar? kritik abi. doluyu konuşacağız o, herhalde. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahların son dakikaları sevgili sanatseverler. Esprileri, şakaları yapmak için 2 dakikamız var. Buyursunlar. 2 dakikada ne esprisi bir ya? haber verelim. 30 saniye gene esprisiz geçti. Evet buyurun. <gülüyor> bir haber verelim. Basketbolda uzun bir süre 30 saniye o olur mu? Espri sayılır devam edelim. <gülüyor> Doktor Ho'nun 50. yılı biliyorsunuz bu sene. Hı, -hı. <gülüyor> 50. yılını kutluyor. Özel bölümler yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Espiriler, şakalar bütün Doktor Hu'lar Semih Pastanesi'nde toplanmış. Bunu kutluyorlar ve Google'da tabii ki buna kayıtsız kalmadı, kalmadı. ve hoş bir doodle'la bugünü şenlendirdi. Doktor Hu, aslısı olduğumuz Doktor Hu'yu bizde ne diyelim? Tebrik mi edilir? Ne yani, denir yani, ya böyle? daha nice yıllara Doktor Hu. Yani ne denir yani? Eli, oha denir Maşallah bak, denir. Dedim, oha vallahi oha. oha denir Nice yani. nice Doktor Hu'lu yıllara diyoruz. Evet yani çocukla insan Büyüdü çocuklar torun sahibi oldu Doktor Hu'yu serde torunlarının çocukları oldu Hala Doktor Hu ilk günkü Şeyinden hala bir şey vermiyor Ne vermiyor? Profesör Sel Doktor Hu Teşekkürler Dünyanın en uzun süren bilim kurgu televizyon programı olarak da listelenmiş Guinness Rekorlar kitabı tarafından Tescillenmiş daha doğrusu Ondan sonra e, en güzel hikayeler, en güzel espriler bu sene Doktor Who'da olacak. Ama Doktor Who habere değişti değil mi kadrosu? Tabii canım. Yani yeni yeni, yeni yeniden başladı. 50 yıl kadromu dayanır ya? 50 yıl ama aralıksız da devam etmedi gibi geliyor bana. Yine sonra biraz şey yapmış. Biraz torpil geçmiş gibi sanki. Adam kayırmaca var orada. Yani biz mesela Bak, en, en sonuncusunu alt... seyrediyoruz değil mi televizyonlarda? Evet en son. 2005'te başlayan serinin devamı bizim izlediğimiz. Ee, 1963'te başlıyor. 89'a kadar 26 sene aralıksız. Sonra bir nefesleniyorlar. Aynı adam mı aralıksız götürüyor? 2005 yok, Aynı adam. Yok. Herhalde değişti. Yani. Aynı aynı. 40 yaşında oyuncu Muso 66 yaşında emekliliği gelmiş. Artık doktor. muayenehanesini açar o doktor. Bu bu kadar. Zaten abi. pratisyen açmıştı. Artık muayenehane açar. Aynen abi. Hmm, vallahi öyle olsun. O ya. zaman güzel bir şekilde gene kapatalım. Doktor Hu'ya ithafen. Doktor. Ne doktor? Yani az önce yaptık ya doktor vuhu. göçer mi? Yani bir, bir pek çok önemli Bir şey çalacağız. Var. O da doktor mu? Evet, do doktor. Doktoru çalma sakın ha. Yok canım şey çalacağım, hu çalacağım. Hu çal ha. Hem de rakınol birsin program. Hadi bakalım. Çok güzel olacak o zaman En da. mantıklısı bu. Bence başka bir şey aklıma Aynen. gelmiyor. Yani. Bütün radyolarda bu haberden sonra Hu'dan bir şey çalıyorlar. Doktor yani. olmasına gerek yok. Yani. Türkçe yani. çalanlar mesela bir doktor çalıyor olabilir. Komşu komşu Hu çalıyorlarmış onlar Kutsi veya Kutsi çalarlar veya e, Ferhat Köçar çalarlar. Güzel bir hafta sonunuz olsun sevgili dinleyiciler. Kapatıyoruz gidiyoruz. Pazartesi sabahı yeniden karşınızda olacağız. Yarında eski bölümlerden eskimeyen şakalarla karşınızdayız. Hoşçakalın. Modern Sabahlar b bodan sabahlar b bodan sabahlar